Hayran Rabına bakıyor. Ay doğuyor, yıldız sönmüş kalıyor. Hemen aynı ifadiyi ona da kullanır. Hayran hayran Rabına bakarken güneş doğuyor, karanlık gidiyor, gündüz her şey ihat ediyor. İşte benim Rabımı buluyorum. Güneş de gidince anlıyor ki fıddi hasletlerle Allah'ın verdiği şeyle Rab tanına mıcet. Muhakkak ki Rabı'm bana kendini tanıtacak. Yani Allah her yerde değil. Nereden arsan değil, ama neredeymiş? Muhakkak bana kendini ne yapacak, tanıtacak. Yani göktekinin size azab etmeyeceğine emin misiniz diyor. Kim diyor bunun? Efendim bey. Allah、yani. Allah dostum. Allah Allah. Ankarada yanından geçmesinler. Neden? Tekrar. Doğru, Peygamber'in ağzından çıkıyor. Mülk suresinin 16'ta oyu. Doğru söylüyor. Arkadaşını bozmayalım. Hocam yanlışlıkla, geçen yerde okumuştum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselat Mesela namazın iç dışında göğe bakarak namaz kıldığını söylüyor. Sonra Cenab-ı Aleyhisselam kendisinin üzerinde secdeye bakmasını söylüyor. Yani bunun işte yedi, yani arşiler... Nerede okudunuz bunun? Sen hatırlıyor musunuz? Siz bir düşünün. Ben de, ben de şöyle bir ifade okudum, buyrun üstünde sakın diyorum yandıcılar gibi namazda gözünüzü göze hissetmeyin, Allah gözünüzdeki münakaşanı kırıyor. Peygamberimizin sözü üstünde kitabın salattı ama ama sizin dediğinizi ben bilmiyorum. Olabilir ilk kalındığında bu tür ifade gelebilir, bilmiyorum fakat. Allah Resulü Ani İsselatü Vesselam bizi uyarıyor. Sakın namazda gözünüzü yukarıya dikmeyin Allah gözünüzdeki nora alın çünkü yankıları var. Ucun Münssuresindeki ayeti beğan etiniz nasıl? Münssuresindeki ayeti okuyuyoruz. Unuttum canım. Göktekin emin olduğunu bildiren de ayetler var canım bu sır. Sözlerden hadiselerden. Lakin burada gök dendiği zaman üstümüzdeki gök kubre olarak anlamamız gerekiyor. Nasıl anlamamız gerekiyor hocam? Keşke senin müsab soru Sayın'da soraydın. Aşağıda Gok diye bir şey gözüküyor mu?、Arzamanı? Hocam aklıma, aklıma adına var, adına var. Hocam, gözüküyor mu?、Şöyle? Hocam aklıma gözüküyor mu? Hocam aklıma gözüküyor mu? Buyurun. Bakın. Sakatı tefsi. Yok. Beydavi tesiri de okuyacak. Beydavi hadi film dedi bu şeylerle ne var? Abi bu nakli değil. Beydavi. Dertüme dedi. Dört ciltli tefsi、evet, var. Sen de satıp bakma dört bilmedi. Şimdi Allah hepimize hayır versin. İlimin olduğu yerde, naklin olduğu yerde iş biter mi? Stafatır. Biter. İnşallah böyle olur. Ama şöyle bir düşünün. Allah her şeyi yaratmış. Her şeyi bir nizama koymuş. Şimeşi, ayı, yıldızları, mevsimleri. Hepsini bir ölçüyle koymuş. Allah aşkına her şeyin ölçüsünü öğretip de kendini bize tanıtmaktan aciz bırakıp da bizim aklımıza bırakır.、Mı? Bıraksa ne olur? Bıraksa ne olur? Neye baktıysam Allah'ı gördüm demeye başlar. Böyle baktım. Yere baktım. Hatta diyor kadına, hele hele kadının fecrine, işte orada yandım, eridim, kül oldum, bittim diye hiç okudunuz mu ifadeleri? Eyvallah. İnanılmak var mı? Yok, ben isim, şu kitap dememiş, okudunuz mu ifadeleri? Eğer Allah Azze ve Celle, haşa, insanları aklına, anlayışına bırakacak olursa, Allah her şeyi insan ne yapabilir? Benzetebilir. Ve Allah Azze ve Celle kitabında buyurduğu gibi, İsrailoğulları Allah'a gereği gibi ne yapamadılar? Takdir edemediler. Allah'ın eli sıkı dediler, cibri dediler. Her şeyi ne yaptılar? Dediler Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Onlara hep cevaplar vermiştir. Ve kendini bize en güzel şekilde tanıtmış, Resulü ile bildirmiş, bizde bunun hiçbir tevhille, teşvihine, benzetmesine, teklifine veya içine boşaltmadan olduğu gibi ne yaparız? Kabul ederiz. En önemli iddiadır budur. Allah hepimize hayır versin, imamımıza an. Başka daha ileri gitmeyin, demek istemiyorum. Burada gitmeyin. Evet, başka evet. soru sorulmaz tabii. Ben şey diyeceğim soracağım, diyorum de namaz dedim, orada geçi yapamadım, de kaç defa yer kaldırdım. Anlatırsın. Şekil biliyorum, unutana, bu yere. Ve can tehlikesi varsa diyebiliyordum. Siz bayırma et mi? Kazaya boğaz alayım. Siz bayırma dediniz. Onu... Kazara demediniz. Üç şeyde、evet. uyuduğunda uyanınca <gülüyor> unuttuğunda hatırlayınca bayırdayısa anettiniz. Başka bir o şey. O、e, can tehlikesi. Biz can、öyle. tehlikesi var mı diyor? O can ikrah sadece imandadır. Ölümden burun buruna geldiysen dediğini tasdik diyebilirsin ama kalbinler değil. Hayır savaşlar, savaşlar melekler korku yapıyorlar. Korku namazıysa ki onu diyorsan, onu kast ediyorsan. Kazan namazları şu şekilde hani öyle şey alında kalmış. Kazan değil mi? Kazan olarak alma. Bakar bakara namazı. Bakara söresinin 239. ayetini çook duydunuz. korku olduğunda, artık bu bir can olabilir, bir şey olabilir, binitli ya da binitsiz yaya olarak ima ile de olsa namazınızı ne yapın? Kılın. Allah size esenlik verdiğinizde Allah'a bunları öğrettiği için hafif edin diyor. O kadar 239'u okursanız, hatta bunun açıklaması beyanında, Ebu Davut'un kitabını salatta bir rivayet gelir. Ben diyor, falan ver diye Allah Resulü'nün fedaisi olarak git. oraya vardığımda diyor ikindi namazının vaktiyeti hem yürüyor hem de imayla namazı kırıyordum. Daha sonra gittim onu öldürdüm ve döndüm. Bu da korku namazıdır. İmayla kırılan bir namazıdır. Belki değil mi? Bilmiyorum anlatabilirim. Başka? Kırın. Sen yok mu bir şey? Yok yok. Yok yok. Yok yok. Ben sordum sordum.、Yani、hocam açıkçası kaza namazı yok. Sizin o saydığınız dışında kesinlikle yok. Kaza namazı. Hani kaza ve temiz bir namaz yok.、Artık. Önce vardı、Doğru. fakat hüküm geldikten sonra、yok. artık namazın terki yok. İhlasdan kılmak gerekiyor. Ama insan da gevşeklik olabilir. Soğukluk olabilir. Allah'a dua edeceğiz, hamd edeceğiz, iyi arkadaş seçeceğiz. Helal harama. dikkat edeceğiz. Yaşantımıza, bulunduğumuz yere, ortama dikkat edeceğiz. Ve İhlas'tan devam edeceğiz. Çünkü kulun bakılacak ilk ameli nedir? Namaz. Ondan geçerse her şeyden geçer. Ne kadar ahlaklı olursan geçersin değil. Ne kadar infak edersen değil. Namazı tamamsa diğer amellere bakılacak. O yüzden Allah namazda daim olanlardan değilsin. Herkesi kendilerine sağlık. Hocam bu baka suresi 270 ayetinde bu adakla ilgili、evet. bir konu var. İşte yazıyorum Türkçe'nin halini. <gülüyor> her ne çeşit adak alındırsa ve her ne çeşit nafaka verdinizse、evet, muhakkak、ne? onu almak bilir.、Evet. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Evet. Bunun da ne bir manada ne alabiliriz? Adaktaki kasıt şudur kardeşlerim. Adak kurbandan olduğu gibi bir ibadetten durur. Yani sadece Allah'a bir kanaat etmek değildir. Mesela Ömer geliyor, Allah kendisinden razı olsun. Eğer Allah'ın resulü ben cehaletteyken Kabe'nin içine girmeyi ve itikaf yapmayı nezdim yani adadım. Bunu yerine getireyim mi? Git Allah için verdiğin ada yerine getir. Çünkü Allah için adanan şey yerine getirmeye emlayırdır. Oruç hakiza aynı. Birisi geliyor, ey Allah'ın resulü, benim çocuklarım doğuyor, ölüyor, doğuyor, ölüyor. Ben Rabbıma nezdetim. Eğer Rabbım bana bir çocuk verirse, bu da boyunca gelir, ölmezse Rabbıma 30 koyun keseceğimi adadım. Ben bunu yerine getireyim diyor. Ali sallallahu aleyhi ve selayım, sen bunu tuttaramadın diyor. Hayır. Keseceğe gel bir püt, bir nişane yerimi. Hayır. Git diyor, nezdi yerine getir. Sahabe diyor ki, babam diyor hepsini kesti. Koğurdu, koğuş, gelen geçen hep yedi. En sonuncuyu kesecekti diyor, koyun diyor dağa doğru kaçmaya başladı diyor. Babam elinde bıçak peşinden gidiyor diyor. Koyun adam, koyun adam dedi diyor. Sonra diyor, sanki koyun diyor babam anlamış gibi bir çocuk gibi diyor. Koşarak diyor babama geldi diyor, babam onu kesdi adani yerine getirdi diyor. Yani adakta nezlediler yerine getirilmeli. ama hadiste ada anlatırken ﷺ ne diyor? Nezletmiyorum. Çünkü bu cümleden mal çıkartmaya benzer. Ama adamızsan Allah adına onu da yerine getirmelisin.、Evet, doğru müslüman yerlisin. Yani ada、yani、mümkün olduğunca adamamak gerekiyor. Doğru. Adamızsan vardır yerine getirmen gerekiyor. Ama adam ay mıdır?、Evet. Adam. Nasıl diyor bizim milletimiz?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 Yani darinlerin yardımcıları yok manasında demek ki... Adağı yerine getirin. Evet. Ne zaman?、E、adam Sen... olmak gerekiyor demek yani. Aslı bu. Adam olmak Aslı. gerekiyor. Aslı bu. Adadayı、evet. açsan da yerine getiriyorsun.、Evet. Konunun başında birkaç <gülüyor> haç şekilleri var demiştiniz ama <gülüyor> aş mı adattı? Kısa böyle bir aşları var. Açayım mı arkadaşım var mı? Nasıl tutuyorsun? Sen hacca gittin mi? Yok.、Evet. Niyetin mi var mı, gözün mü var mı? İnşallah. Yok mu? Var. İnşallah Allah razı olsun.、Evet. O zaman anıma. Hangisinden yeteneceğim? Biz hacı、yani、bir tane miyiz? Biz hacı bir tane de. Mesela sabah namazı var, öğle namazı var, cuma var, yedi var. İşte onu bilmek yok. Değil bir mi? Haçta üçü, Hac üçü hacıdır. Kral, Hac da hacı kral. Temettü hacı temettü ve hacı ifradır. Hacı kral. Zilgitçe ayı girdiğinde haç ile ümreyi birleştirme, Ve aynı ihramdan devam etme, ihramdan çıkmamalısınız. Rahat yasakları, ihram yasakları neyse, ta ki zilhicceyin onuncu gününe kadar, yani cemreleri taşlayıp kurbanını kesip saçıtları şeyden kadar aynı ihramda durmalıdır. Temettü ise yine zilhiccey girdiğinde kurbanını minaya göndermeyin, ümre yapın, kabeyi tavaf edin. Safa ile Merve'yi say ettikten sonra tıraş vurup İhram'dan çıkmak ve Zil Hicay'ın 8. gün geldiğinde Mine'ye、e, niyetlenerek İhram'a gidip Mine'ye çıkmaktır. Bunu anlattı da can can. İfraksa o bölgenin Mekke halinde niyetlenerek yaptığı halde olur. Rükümle, Kram ile Temettü arasındaki genelde bizim burdan gidenler temettü arzına niyetlerinde kolaydır yani. Evsiz ibadetlerin evsizden yapılmalı. Ancak suresi biraz uzundur <gülüyor> Kur'an'dan temettü. İhram、e, zilip çayında ümreine hadi birleştirmedir. Zilip çayımız olur. Sekiz, dokuz ve onda minada gece versin yani dokuzun. çıkarısın oradan Müslüfeye gidersin onuncu günün tekrar Minya'ya gelip tekrar orada üç ya da dört gün icersin Cemrelerin birinci günü taştarsın üç dört iki üç dörtte tekrar hepsini taştarsın ondan sonra Khabiyi taahhüde oradan çıkarsın bu günlerin anadı mı anam mı? Yukarıdan şeyler anlaması. Ben sahanda değil.、Evet. Hadi giderken birine sor.、Evet. Azaması、evet. varsa. Başka? Bu. Sorunuz varsa bu. Hocam bir de bu ölü beli gibi Kur'an okunmuyor, okunmaz. Kadir başında. Bir de bunu söyleyin. Öyle sorun ne bizden var desem? var olmaz. Yok desem bak şuna baktığında bir şey çıkarıyor diyecekler. Ama şöyle sorsak Müslümanın Müslümanın üzerinde kaç hakkı var? Bir, selamlaşma var mı? Var. Hastalandığında ziyaret var. Aksırır, hamd ederse ona teşvik var. İhtiyacı olduğunda ihtiyacını giderme. Öldüğünde gelirse. Cenazesinde bulunma, defin yapma, taziyede bulunma, haber ziyareti nedir? Bunlar var. Bir Müslümanın haber ziyareti nasıl yapılıyor? Allah Resulü Ani Sallallahu Aleyhi ve Selam nasıl yapmış? Ashabı nasıl yapmış diye sorarsan, öyle soruyor değil mi?、Yani、öyle anlatar ben, değil mi? Öyle mi? Allah Resulü Ani Sallallahu Aleyhi ve Selam kabire geldiğinde önce onlara selam veriyor. Sonra sizler gittiniz. İnşallah bizler de gelip sizlere kavuşacağız. Allah farkınızı cennet bahçelerinden bir bahçeyle size dua ediyor. Sonra selam verip evine dönüyor. Aleyhisselatü vesselamın da ashabının da kabir ziyaretindeki uygulama bu. Ve ben size diyorum daha önce ki biliyorsunuz şirk sebeplerinden birisi kabirleri, ünlülerden yardım bekleme sebebiydi. Buna binayen diyor, ben size kabirleri ziyareti yasaklamıştım. Artık diyor kabirleri ne yapabilirsiniz? Ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar seni neyi hatırlatır? Ahirete hatırlatır. Ama burada bir istisna geçiyor. Kabirleri alışkanlık haline getiren kadınlara, yani yaka kaça gidip gidemlere onlara lanet ediyor.、Yani、alışkanlık haline getirmeyi. Aleyhisselatü Vesselam'ın kabir ziyareti böyle. Ama bizim Ankara'ya gelirsen karşı yakaya koca koca dilekler orada değişik değişik on dört tane fariden devamlı hatimler indiriyor. Devamlı dinliyorlar. Artık orada babam da açıyor. M6-187'de. Ne dinliyor babam ne anlıyor? Abi, bilmiyorum ama ayrıca gidince soracağım. Şimdi hocam、e, Eyvallah Aleyhisselam ben hadisinde dua ettiğimi Bunlar da karşılaştırmalısınız. İmam-ı Şafir'in bir rivayeti var. İmam-ı Şafir. İmam-ı Şafir'in bir süre değil. Ha, sözüm yad yad var. Rivayet dediğim gibi biraz、yani, yukarıya doğru çıkıyor.、Yani, yani, evet. İmam-ı Şafir ağabey değil. Ağzısından、evet. fazla、evet. bir örnek verip diyor hatta kabir başında diyor Kur'an-ı Kerim'i hak etmekte de daha hayırlıdır diyor. Ama demiyorum. Biri için, o kendi için veya öldüğü için demiyor yani. Sadece bunu söylüyor. Allah bunlara rahmet etsin.、Eğer、kardeşlerim bu konuda bilgi sahibi olmanı istiyorsanız Hecer yayınlarında Muhammed bin Abdüselam'ın Kur'an niçin indirildi diye çok muhteşem ince bir eser var. Bunu alıp okursanız bu Kur'an meselesiyle ne italekte ne kadar askeriyorsa cel ve tadilini yaparak zikretmiştim. bu konudaki meramınızı ilim olarak burada giderebilirsiniz. <gülüyor> Kur'an niçin indirildi? Muhammed Abdüselam'ın Fethi'ni yayınlarında okumanızı tavsiye ederim. Daha hayırlı olur ve bu konudaki belki duymadığınız ifadeleri de orada okuyarak sahipliği, zayıflığı alimlerin de sözlerini okursanız çok daha istifade edebileceğinizi yapın. Başka sorusu olan varsa duysun. Sıkmadık değil mi? Hocam bir de cep konusu var, namazın cep konusu. Hani gayemiz namazı kazanır mısın? Çay deminden,、Kaşı、bazılarını çay. da cemimden vermiştik. Kaşı çayı. Yani şimdi hani biz...、Işte、ben de hani... Da, de. Sizin işte bir cep konusu da tetvasını vermiştik yani. <Gülüyor> Yani、e, demler ki hanefilerde bu kim şey yoktu, cemiz infaz yoktu. Aşte yapmalarız. Aşte yapmalarız sadece. Diğeri zorluk almak için yok kadar diyor. Hanefiler değil ya, ne demekse çünkü yani bilen bakın ama aştey. Bazıları kara böyle böyle diyebilir. Veya onu sorarsan, İstanbulda cem var mıdır? Cem nedir? Namazda cem yapılabilir mi? Muhtim birisi cem olur mu? Seferde yapılır mı? ve yapıldığı yerler var mı dendiğini herkese daha hayır getirip falan da var. Şu filan da dedi mi, sınıf falan o nedir, filan nedir demeye başladı ki Allah muhafaza sohbet de hayır zemininden çıkarır. Doğru mu? Hocam şimdi bu bizim tabaklımız değil yani şimdi dört tane beslenemiz var. Herkes bir beslene tabi olmuş tabi, herkes kendine göre bir yol tutmuş gibi birisi Hanefi, biri Şafi, biri Mualiki. Uymuş gibi ama gidiyor.、Öyle、Eğer ki Allah'ın arasındaki olan ihtilafları tabii ister istemez ki sabahı getirdik. Tek tek çözeriz.、Evet. Benim hakkım bu.、Yani? Herkesine hazır geldim. Doldurdum gel. Herkes çözerim. Bir gün Kayseri'de dönüyorum. Otobüs bulamadım. Sabahın vaktini bekliyorum. Camide <gülüyor> bir namaz kıldırdı. Baktım bir sürü insama. Ben namazda selam verince bir baktım. Birisi seviş secdesi yapıyor. La ne yaptık da dedim seviş secdesi yapıyor. Sen bana oymadın derdi. Ben şafiyim hocam. La ben de Müslümanım dedim. Niye seviş secdesi yapıyor? Biz dedi namazda dedi, konut yaparız. Daha arkadan deseydi ben onu yapardım dedim. Yani sen dedim niye seviş secdesi yaptın adamım dedim ya. La, biz de Müslümanız. Allah Resulü yapmıştı biz de yaparız ne olacak? Aradısnı yaparsın yap. Ha? Nefsede yaparsın yap. Savaşta resimler değerli. Ya bize herkes uyuyor da niye? Biz bağladık uyandık. Düz yapıyoruz. Gelelim cem mesnesine. Yani keyif olur mu? Ha? Keyifci olur mu? Onu söyleyelim. Sadece seyahatte seferde. İslam senin canlanma bırakmış kadar. <gülüyor> Keyifli defile ne demek? İbaret keseleri de, de, de, de, de, keyf mi var? Ama var şu üç şeyi yapar diyor keyif alır, lezzet alır diyor, değil mi? Allah berezunun her şeyi üstünde sevme. Allah için sevme, Allah için buzlatma, küfre girmek derse ateşe girmeyi tercih ettiğinde bak iyi bir keyif var yani. Allah onu tadamakta nesin? Ama cenm meselesinde evet keyf demeyelim de、evet. biraz hakki aldı, muhtim birisi. Yani、Seferi sin değil mi? Muhtim değil hocam. Seyahateyiz yani öğlete bulabiliriz ikindi de bulabiliriz vakit var、evet. ama yani vakit yakında namaz yeriz, en、mi? hayırlıdır. Ama seferde de Allah Rabbimiz <gülüyor> Sallallahu Aleyhi ve Salihamın şünneti dir cenap yapabilirsiniz. Bu konuda 323 tane rivayet var ben topladım not eddim bunları istiyorsak gönderebilirim. Muhtem olanınsa İmam Müslüm'ün 705'li oğlu、no、rivayetinde ziyadelikleriyle gelen rivayet vardır. Sıratü Vesselam Medine'deyken öğleyle ikindiği, akşamdan yasini yapmıştır, cem yapmıştır. İbn-i Abbas sormuştur ya Allah'ın Resulü bu nedir? Ümmetime meşakkat vermemek için olur. Hani burada bir hastalık milleti yokken? Hiçbir şey yok.、Yani. Ama nedir? Bu bir ruhsattır. bu ruhsatı bize aynen ayakta kılamayan ne yapıyor? Doktor rapor alıyor değil mi? Ne yapıyor? O ilim varsa turarap kılıyor. Aynen Nuh kibde de veyahut seferde de bu senin cebinde. İster kullan, ister kullanma. Kullanırsan Allah'ın sana genişlik sağladığı için Allah'a mahvetmek gerekir. Aynen mesela Allah kendisinden razı olsun. Bukhari Müslümanın naklettiği bir rivayette Ömer geliyor diyor ki Allah'ın Resulü'nü Artık diyor yeryüzü bizim için emin. Korku da yok.、E, namazları tam kılsak ne olur?、Yani、eskiden bir korku vardı. Bir eminlik yoktu. Ey Ömer diyor bu Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Bunu böyle kabul edin emin diyor. Hay hay diyor Ömer ne yapıyor? Gidiyor. Allah bu, bize verilen bu hayrı ruhsatı hayırda kullanan insanlara gelişsin.、Evet. Bu vakit.、Evet. Hanefi mezhebi ise Cem'i sadece Ki saatten haccin menasıkindendir. Arapatta öyleydi ikindi müslüfede de akşamdan yatsı ne yapılır? Ceme'de de zaten bu haccin menasıkindir yani rukunlerkindir. Oradaları yapması bir şeyini yapmalı ifade ediyoruz. O zaten orada vardır. Sonra var ki orada kabul edilir. Ama bu var mıdır? Var. Birisi kabul etmese yapmasa bile o onun sorumluluğu. Hocam bir de sizi ahiret ile ilgili bilgilendirmek istiyorum. Tabi Cuma namazı biliyorsunuz öğlenin vaktinde kılınan bir namazdır. Allah Azze ve Celle bizlere bunu ne yapmıştır? Bir rahmet olarak vermiştir bayramı. Meşhur sebepleri oldu mu birisi Cuma'yı terk ederse ne vardır? Yerine öyle vardır. Cuma'yı kılmışsa öğlen ne yapmıştır? Düşmüştür. Ama kardeşlerim Allah hepimize ve neslimize rahmet etsin. Tekrar ilmi ameli bizlere de nasibsi. Bir çok görüşler, sözler fitneren İslam ümmetinin içinde yayılıp gitmiştir. Cuma da bundan nasibini almıştır. Kimileri inkar edip terk etmiştir. Kimileri kılmış şüpheye düşmüştür. Şüpheye düşenlerdir. Bir kesimse. Allahım zelale, raziyallahu anfalak acıktılar. Sizin buranı küfteksizlermiş. Hani daha gelebilir mi buraya? Demiştir ki ne yapalım? Şimdi Cuma'yı rıza öyle şüphede, fitte girmiş. Öyleyi rıza üç Cuma'yı bulmayan rükmü ne? Kalbi müddetlidir. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ortayı bulmuş biri. Asana Cuma, beğenmedim. Asana Öyle. durur ağırdı. Demişler, de vurtulmuşlar. Yani güya, haşa, Allah'la bir pazarlıktır. Bu bidattır. Cuma'nın farzı kılının arkasından iki ya da dört sünneti vardır. Bunun dışında kılan ancak havasını alır. Müslüm'de Ayşe annemizden gelen rivayette kim bizim dinimizde emredilmeyen bir iş yaparsa nedir? Ya, ben, kabul edilmez diyor. Ama maalesef fitne girdi mi İnsanın kalbine de ne yapıyor? Müşkilat giriyor ve insan bidattan amel ediyor, sünnet bidattın yerine istavdar, bidat sünnetin yerine giriyor ve yok dediğini bu sebeple Ankara'dan gelmiş, oturmuş Cuma günü Arzu Hora Ahdi inkar etti, gitti, onunun kadar düşüyor. İbn Mâce'nin kitabımızı hiç okudunuz mu? okuyan、şey. yok. Allah Resulü Vesselam, her şeyden misal verdiği gibi bir de sohbette nasibi olanla olmayanın misalini anlatıyor. Hiç、i̇şte, duydunuz mu? Başında duydum. Kitabı züktü. Allah Resulü derken bir adam diyor neyse, ne çobana geliyor diyor. ey çoban, şu sürünün en semiz hayvanını ver de o gün ben bunu yiyeyim dese diyor. Çoban bakar adama der ki diyor, işte sürün. Hangisini canını istiyorsa kulağından tut, senin olsun der diyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ki bir sohbete gidip de oradan istifade edemeyen, nasip olmayan adamı adam gider diyor, sürünün içinden çoban köpeğinin kulağından tutar, sürük diye Türkiye'ye getirilir. İstediliyor. İlimden sohbet etmen, sifarneden misal ediyor. Allah böyle durma düşenlerden eyer misal ediyor. İlim her zaman insanı arındırmalı, amel olduğu ihtimale. Ameli geçilemedi mi? O imindi, ilimdeyiz. Nasıl? Evet. Başka? Sormak istediniz. Soru çok öyle acaba. Arkadaşlarımıza başka bir soru hakkı ona veririm gibi sizden aramın var mı? Buyurun, ben size ihmal edin hakkınızı helal edin. Hocam, namaz, Arapçada salat anlamında yediriyor mu? Evet. Peki, salat, dua, zekir, andıman, Allah Allah'ın Allah Allah toplantı gibi. Aynı meyaciler otururlar, akşama kadar konuşurlar. Bana niye namaz kılmadınız? Biz ne yaptık ki akşama kadar derler mesela.、Evet. şey diyor Allah müteessir Allah cayet ise Allah ve melekleri diyor Peygamberi、e、salat, salat edinler、yani şey, siz de, de.、İşte、Peygamberi、e、salat edin. Evet buradaki asla namaz asla değil Peygamber nasıl şey melekler nasıl salat ediyor? Şimdi Allah hepimizle rehmet etsin.、Evet. Kuranda bir ifade geldiğinde biz önce Kur'an'ın neyine muhatpas? Mantukena muhatpas. Yani Arapçolan Kur'an'ın anladığımız dildeki kelimesine döküle, meal dediğimiz ona muhakkabı. Sonra, ona yüklenen bir murad-ı ilahi var. O neyse, yani Allah ve melekler, Resulullah ne yapar? Salat-ı selam eder, yani zikreder. Yani namaz, siz de onu ne yapın? Anladın, buradaki salat namaz değildir. Anlatabildim mi? Mesela, Cuma suresinin dokuz, on ve on birinci ayetlerinde Allah'ın zikrine koşun diyor. Buradaki zikir de camiye toplanalım, halka bulalım, Allah'ı yüceltir diyor. Ne diyelim? Nereden anladın bunu Masum? Burada namaz ma ma çıkıyor orada. Sen de çıkıyorsun. Yok. Yani? Allah'ın zikrine koşun diyor. Zikir orada. Zikir geçiyor. Yani, bak burada namaz. Bukhari'de gelen bir ifade de Allah'ın zikrini yerine getirin. Buradaki kasıtlı ne? Oradı. İcir suresinin dokuzuncu ayetinden ne diyor? Bu zikri ben indirdim, ben koruyacağım diyor.、Yani、ne diyor burada zikir? Kur'an'da zikir. zikir. E, Kur'an. İbnü Kesil Kur'an. Sen de Kur'an. Öyle mi? Indirilen bir şey var. Ben size kitabı, başka bir de hikmet diyor. Indirilen öğretiler, yazılan, talim ettirilen bir ikinci şey var. Ne bu? Vahiy meddula, vahiy, vahiy aydulma. Ve o Ankebüs suresinde 14. ayette miydi? Allah Azze ve Celle, biz Nuha vahyettik diyor. 950 sene. Var mı? Kullanıyor musunuz? Evet. Ne vahyetti? Gemiyi yaptırmayı nasıl <gülüyor> biliyorsun? Hangi kitabı var Nuha İslam? Yok mu sahiveler Nuhaliste salam günümüzde、evet. kitab mı、yani、kitap yani bir bahiy var mı anlamaz sözlü yazılı mı hikmet mi kitap mı hangis hangis Nuhaliste salam kafasına göre mi davet edildi、yani、Allah'ın emri yerine Allah girdi bir emir var, var bir bahiy var. Var. var demek ki Peygamberlere inen vahiy, yazılı veya sözlü kitap veya hikmet, kitap veya sünnet doğru iki ornekdir. İşte indirilen kitap ve hikmet, ecir suresinde ne diyor? Bu zikli yani kıyamet 16, 17, 18, 19 okursanız dilini debileştirir. Onun kalbine nakşedecek. Sonra bekler diyor tabağılı. onun beyanını öğretecek de biziz. Bir indirilen var, bir de onun beyanı var. Demek ki indirilenle o beyan edileni Allah koruyacağımızdır. Ama İbn-i Kesir zikir dedi, Kur'an dedi diye zikir, Allah、yani、ondan ahmet etsin. Kur'an bir indir. Burada da zikir, indirilen, emir, nehi, dua, hepsi bir hapsi. Efendim ismi neydi? Ergin. Ergin. Ben de Hüseyin. Anlaştık mı? Anlaşamadık hocam. Hocam şimdi ne yapacağız? Yalnız destek ettiğini soruyorum. Ben, ben, arkadaş, ben destek almamın Allah'ın. Anıl Allah'a. Melekleri Peygamber'e. Yani destekleri ey ey mümin ey iman edenler.、Evet. Peygamber'e destek demin. Uman ama namaz değil. Yok namaz değil azamam azamam. E git müminlere kavat edelim hocam. Etti.、Evet. Allah sizin salatınız olmasın, sizi neyinize değer verir? Ayetine bakın. Kimi namaz der, kimi dua der, kimi amel der der. Mealler okudunuz mu?、Hmm. Hangi sürenin hangi ayeti biliyor musunuz? Hmm.